Allah pis olanı temizden ayırmak, pis olanların hepsini birbiri üstüne koyup yağarak cehenneme koymak için böyle yapar. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.